Büyük saray işini alıyorlar. Orada padişı, cim padişah oturmuş. Yanına da bir genç oturuyor. Dedi ki ben padişaha, Sen de benim oğlumu de bugün kurtarmışsın. Ölümden kurtarmışsın. Çok derece sevindim. Buna karşı sana diye iyilik yapmak istiyorum. Ne istersen vereceğim diyor. Yani biraz altın, malkın para, çok onlara bana diyor ki benim diyor para ihtiyacım yok. Durumu iyiymiş. Eğer diyor bir cinli kız varsa diyor onu evlenmek istiyorum. Bekarım ben diyor. Bunun üzerine al diyor ki benim kızım var. Benim kızım var. Onun sonra vereyim onu böyle diyor. Onunla evlendi. Ondan beri kız doğdu. Beri kız doğdu. Annesi cinli olduğu için, tabi dayıları vardı, şunları bunlar, teceleri vardı, dayı yukarı vardı. Onlar önde küçüklüğünde cinlerle çok içti dıştı oldu kendisi. Bu sayede sebede kendisi melik oldu. Yani devletin başı oldu kendisi böylece. Bazı sırları cinleri gönderip öğreniyor bazı şeyleri. Bu Belkıs ne yaptı? Sebeş yerinde ilk olarak baraj yaptırdı. Baraj yaptırdı. Adı Mehri Barajı deniyor böyle. Baraj çok büyük ama. dağlık yerde etrafını çevirdi taşlarla. Kolum örüldü. Çok büyük bir göl gibi bir baraj yaptı buraya. Ve çok da verimli yermiş arazilere de Ağaçlar, meyveler, ekinler, sebzeler... her şey olan bir şey böyle. Çok zengin bir ülke, kalkan bir ülke, bolu ülke. E, Tabii ne de olsa insanlara fazla bolluğu görünce bir şımarma oluyor insanlarda, az boluyor insanlarda. Bunu azınca veren bunlar başına hareketlerdi. Önce köstebekler. Bu barajın duvardan alttan başla oymaya başlar. Köşebey en alt topraklara oyumaya başladılar. Odan sonra fısklama başladı. Yine akılamadılar. Ve Allah bunlara yağmur verdi, Sell aldı köşebey. Korkunç seller, baraj taştı, duvarlar yıkıldı. Sebe şehri etrafı bütün tarla, bağ, bahçe varsa insan boyu kir oldu, taş oldu, toprak oldu böyle. Yaşlanmaz hale geldi. İnsan tabiadan dağıldılar. Bir de kabile vardı. başının Hazreş vardı. Adı Hazreş. Adı Haris. Bu aldı kavmine etreba çıktı. Yine bir yurt arıyor. Yereşim alanı arıyor kendi kendine. Kuzeye doğru yürüdü. Kuzeye doğru. Mekke'ye geçti. Baktım Mekke dar bir yer. Arazi yok orada hayvanlarına filan. Medine'nin bulunduğu yere geldi. Bahattı ki o bölgede Arap ve öyle yer yok Medine gibi orada. Medine mülçesna bir yer böyle. Hayran kaldı oraya. Ama içinde üç Yahudi kabilesi var. Onlara görüşüler, konuştular, işte patates getirdiler, anlaştılar, yağdılar, bunlar izmin verdiler, meydan dışlı yerleşmeleri için böyle. Dışarı yerleşti, bu Arap bunlar yani bunlar. Dışarı yerleştiler, bunlar çabuk çoğaldı. Rabbim öyle diler. Rabbim derlerse, patlaması olur, çoğalır. Diğeri kısır bıraktı mevlam, millet batırır Mevla Bunlar şu olunca bu defa yavaş yavaş merkeze kayma başladılar. Ama savaşmıyorlar. Yahudu bir şey yapmıyorlar Yahudilere. başladılar derken zamanla bunlar merkezi yerleştiremediği içerisine üç Yahudu kabresi ışığı çatırlar. Bu Haris ölünce iki yolu vardı. Bir adı Eriş bir anında iki yolu vardı. Bu önce kabile ikiye bölündü kabile. Kabilin bir kısmı evse tabi oldu, biri de hazicet abi oldu. İki kardeş kabile bunlar. Medine yaşıyorlar beraberce. Yahudiler ne yaptı? Yahudiler bunlar çok fütne berleşti böyle Bir hazicetler oluyorlar, evsiz kötüyorlar onlara. Efsin oluyorlar, Haziran'ı kötülüyorlar. Ama verdiler. Zaman ile bunlar aralarında savaşma başlarlar, savaşma birbirleriyle. iki kardeş kabile. Savaşma başladılar. Tabi savaş adı bile iyi değil muhteremler. Gerçekten kötü bir şey Allah kursa savaş. Genelde gençler hep ölüyor tabi savaşta anne babaları ağlıyor, göz anan babaların gözyaşı ağlıyor. Genç ananlar dul kalıyorlar. Küçük yetim kalıyorlar. Yani kısmı sakat kalıyor. Bir savaş uzun bir zaman bu savaş yarısı sarılamıyor. Bu yağdan tabii işine geliyor. Hem bununla bir uğraşırken birbirleriyle yağda serbest kalıyor. Bir de Melidik, bu kabileler sanat da anlamazlardı, iş anlamazdı da bunlar böyle. Bir de silah satışı yapıyor bunlara. O gün silahları, o kış kalkan bunlar satıyor bunları. Hem yahut iş işini arttırıyor, ara kazanıyor ya da bunu bozuyor bu şekilde. Yüzyıllarca yüzyıllarca devam ediyor. Asırlarca devam ediyor. Asırlarca devam ediyor böyle. Ağutlar yakmalar, bu hatıra almalar. Anaların yaşları, dönmez, yaşları durmaz, babalar aynı şekilde çok ferişen bir hal yaşardı bunlar. Derken Mekke Mekke Mekke Mekke Mekke Mekke Mekke Mekke Mekke Mekke Mekke Mekke Mekke de orada Mekke Mekke Mekke Mekke bu Allah'ın hikmeti muhteşemler böyle. Altı Medine'li Hazir kabilesinden Mekke'e gelmişler. Araplar İsmail Aleyhisselam'dan sonra da Mekke'ye tahap ederlerdi. Ama tabi kural bilmiyorlar. ibadete bir şey yok. Üstük çalarak, el er çırparak, alkış yaparak hatta çıplak olarak Gelirlerde. Ama her yıl hacı gelirlerdi böyle. Afgan de o sene hacı gelmişler. Geri yarıştan sonra akabe denen yerde bir gün e karşılaştılar bunlar. Ee ama davet etti. Konyakirim okulu hikmeti var abi nasiplere varmış. İslam Medine'ye kayacak. Hatta eze bu yazılmış bu bu şekilde. Bu altı kişi bir de orada herhangiyle Müslüman oldular. İslam'ı kabullendirler. O kadar talallar İslam'dan öyle feyiz aldılar ki de Ya Allah biz kalın Mekke'de nihayet böyle dönün Medine-i orada çalıştım İslam'ı yermeye çalıştım bakalım orada. Döndü bundan Medine-i Münevvere'ye tabi sahibi sahabe oldular ama sahabe yani evliye kıyaslanmazlar böyle. Öyle yüksek makamlar, feyiz, yani ruhsal ahaliler, kolay kolay değişmez bu ahaliler. Bunlar döndürmediği göre İslam'ı tebliğe başladılar. Ev sohbetleriyle, kurma bahçelerinde, gizlen gizliye, hem erişten, hem hazreşten Müslüman olanlar olduğu şimdi. Bu Müslümanlık ne yaptı? Bunlara Din kardeşliği, polisinde bile işinde bunlar var böyle. 12 kişinin senem mekiyetleri yani 70 günde geçti. Sonda akabiyat yapıldı ikinci akabiyat yapıldı. Orada bunlar peygamberimizin medyaya etti peygamberimiz. Ama Medine'de İslam yayıldı böyle. İki kabe de yayıldı. Beraber namaz kılıyorlar, yine adı sohbet ediyorlar evlerde. Artık din kardeşliği bunlarda o kabilecilik tasvubunu kırdı bunların. Evvela sahabeler Mekke mükerrmeden Medine'ye geldiler. Medine halkına Ensar denir. Yardım eden anlamına gelir. Rüşvetten geliyor. Ensar denir böyle. Bekleyen de muhacir, muhacir deniyor evvelce. bu Ensar ve kengene nefes bunlara. evini paylaştı, malını paylaştı, her şey paylaşı bunlarda. Tam bir din kardeşliği oldu ki, eşi itibariyle görülen bir kardeşlik olar aralarında. Şi iki kabı yemedi de Hep Büyük bir, bir toplu kuvvet oldu böyle. Ve çok külliyetin itibarda muazekine cem mi midemle beri. Artık bu cemaatı açtı böyle. Büyük toplum oldu. Elhamdülillah Müslüman oldu? Cemaattan devlete dönüşü bunlar. İlk devlet yapısı orada kurulmuş oldu. Medine-i Yani İslam devleti elhamdülillah da kurulmuştur. İslam devleti. Yani İslam kanunları daha doğrusu Allah'ın karunları kuran uygularıma başlamıyor bence. Herkesten memnunlar Adalet, kardeşlik, sevgi, kimsenin içinemiyor kendisini. karışık oldu İslam İstanbul'da kurulunca Medine-i Münevvere'de peygamber'e gelince adı Yesitü'de önceden, adı değişti. Adı ne oldu? Medine-i Resul oldu. Medine-i Resul. Peygamber şehri. Bir adı da Medine-i Münevvere. Durlum benim Nurlu, nurlu medin anlamına geliyor. Medine Arapça şehir demektir medine. Köylere kura derler, çölde yaşına bedevi derler. Yani bir kimse şehir yaşıyorsa onun adı medeni demedendiği. Yani şehir anlamına geliyor böyle. Köy yaşıyorsa kurevi derlerdi. Köylü çöl yaşıyorsa bedevi derlerdi. Peygamberimizin olduğu tabii önce Hazır Eyyub sanatçısı, ki İslam netkun olan Nejjar oğullarından yani Peygamberimizin dayıları tabii akrabalar ikincisiyle aynı zamanda adı Halbin Zeyt el insanatçısıdır ve onun evinde misafir kaldı biliyorsunuz ilk kat biri vardı ve misafir kaldı önce. Medine'de karar verildi bir meşit yapılması meşit bir peygamber düşünüyor ki muhteremler bir peygamber Allah Resulü Allah Resulü bir peygamber evde Ebrahim'in evinde namaz cemaate kılınıyor evde kılınıyor meşit yok böyle giriş bir alan yok o da Medine'de. Dar evler. Herkes istiyor ki Peygamber namazı cemaat Herkes istiyor. Ama ev küçük ev. O da kaç alıyor ki o da? Almıyor. Herkes dahil mazun kalıyor Şeyh Menre buna. Gül Aleyhisselam Hazretleri için öncelikle bir yapalım mescit. Mescit yapalım. Hadi. Mescit yapalım orada heki gelsin namaz kurban orada. Peki nereye mescidi yapalım şimdi mescidi? Nereye mescidi yapalım? Peygamber Ali Semazetiri Medine girişinde deve özel debele girdi. Medine'ye idre gelenleri herkesin amacı evine onu konuk etmek Resulullah'a Allah'ın Resulüne o şerefe kavuşmak. Bugün da Ali Devem bu konuda memurdu. Yani emir almıştır o, almıştır. Ben deveme tabi vereceğim. Koşu evlerine deve hangi otu otu seviyorsa en eski otu oyun getirecek kucak kucak getirirler. Ama deve ota bakmıyor ki ota. Deve. O da üsttekinden Resul'tan feyiz alıyor mu? Debe de. Hayvan da aldı diyor. Feyz alıyor. Şöyle başını sallarak medenlikleri diyor. Biz bir sağa, bir sola bir sağa, bir sola. Yani bir tevhid deneyim ona. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye. Bu şekilde yani anlamı tevhid fakat sessiz başına sallaya de bir giriyor. Abalece. Ebu Ebu Ebu'nun emri Ebu geldi. Oraya gelmeden önce Boş bir çöktü deme. Ama iki yana, yana çöktü, arkadan yatırmadı. Yarası yolda burası, boş arsa burası. Bekleyin bakalım. Hikmeti var bu mübareci. biraz sonra kalktı oradan. ileri gitti. İleri tam çöktü. İndi orada mübareci. İşte deme ilk çöktüğü yere oraya peygamber buyurdu. Yapalım mescid oraya, meşit, o arsaya. Kimin varsa iki yetim benim. Seyrüş Şeradı iki yetim. Ama ufak çocukları kendileri de, bunlar olmuş. Bunlara veliler çağrıldı. Bu asaya meşraba karar verildi. Diledler ki iki çocuk da velileri de harcış demiyorsu bile. Yapın beşi de imhayır bu böyle. Bu nedir değeri, Medine'de? Değeri ne de bunun diğerine Medine de. bunun diğerine on altın. Ondan sonra altın lirayla on altın böyle. Böyle peygamber Hazreti Ebu Bekir'e Ebu Bekir, sen bu parayı. Ne oldu? Birleştir'den bulunduğu yer Ebu Bekir'in vakıfı o ver parayı ver. O her hep böyle. On verdi? Orası kurma kurtan bir yermiş. Araplar derler merbet derler. merbet Kurma kurutan yere darbet etmiş, onu kurturmuş orada. Kurum var. Daha ne biçilir mezarıymış orası böyle. Eski zamanda. O ağaçlar, o kesildi. Demek ki genelinde kesiliyor ağaç mıdırlar. Ağaçlardan kesildi. Sonra başlarlar temel kazmaya. 70 70 zira. Kara şeklinde 70'ye 70 lira. Nedir zira? Orta parmak ucunda üç tane kadar bir böyle. 70 lira burada. Şimdi uzun köpçüsü öyle eski zamanlara böyle. Bir parmak, yan parmak karış, kulaç, adım, mil, diye giderdi böylece. 70'ye zira. Kara şeklinde temel kazıldı zira demeli inildi. O zamanın insanları alışmışlar tembelliğe. Yani kendileri çalışmıyorlar. Yalnız köylüler yapıyor ağır işleri. Otururlar gölgelere. Köylüleri kazın bakalım. Baklar ki peygamberimiz Aleyhisselam adetleri Allah'ın Resulü aldı eline kazmayı o da de bir kazmaya onu görünce herhalde kalktılar. Peygamber Muharrem onlara çalıştı, temel kazıldı, topak taşındı, taş taşındı, temel taş verdiler. Zemine kadar. Yeni bakı yanında kerpişler kesildi, ondan taşındılar, duvarlar kerpişler oldu duvarlar. Kurma kesildi bu ağaçları, kütüklere de direkt olarak kullanıldı, ama çatı, tavan yapılmadı böyle. Dik bunu benim bağlandı. Üzerine hurma dalları konu gölülük olarak ama. Yağmur'a karşı olmuyor. olmayacak. Okuyan imkanları var. var. Sevin toprak. Hasır yok mu? Hasır yok böyle. Bazen yağmur yağdı zamanlar namazdayken üstü sunurdu. Hatta alınları şeyde sunurur bile. Çabınır bile onlara böylece. İşte iki can severi öyle semtleri orti bağındu Mustafa Lala. Mescit, mescit bitince orada İmam Rat Peygamberimiz cuma günleri hutbe okurdu. Dedi. Hutbe okurdu ben. Cuma günleri hutbe. Yani her cuma okunduğu gibi okurdu. Ama minber yok ama. Minber yok nereden? Yani çık hep minberle hutbe okunan yer yok minberle. Bir hurma kütüğü vardı. Kuruma kütüğü vardı. Kuru kurma kütübü vardı. Zeynep M.S. madretleri ona elini koyar. Kurma kütübü yasınırdı. Ayakta hırsızı okurdu. Öyle, Öyle okuyordu kütbeyi de. Meşrit fazla şey değildi. Kertmişler, çamur, kara. Keri sürülmedi bile. Sürülmedi bile. Yani dıştan bakılınca yani dilim var bir ama yani bir mağaraya benzetilebilir bugün insanlar onu böyle. Dıştan görünce böyle. Ama işi cehennet bahçesi gibi götürenler. Hadiseye bulunduğu gibi Eylül bir arası bir bahçesi, bahçesi böyle. Yani 15'teki feyiz böyle. Ruhsal cehkler okuran kuranlar namaz kurulanlar böyle. sabre orada işler işte böyle. Cihat ruhu İlim, ruhu, hadis tefsir Kur'an hepsi düşerler orada. Bir kadın geldi, Ensar Medine yerlisinden Resulullah aleyhissalatu dedi ki ya Resulallah, benim bir kelam var. Bana gözlük sanatını biliyor. Yani başka den gelmiş oraya. Bilin alıkı sanat bilmez orada. Diğer bilmez evet şeytan efendiler. Benim bir kelam var. Bana gözü iyi biliyor. Eğer yarısı izin verirse de sana bir birkaç basamaklı bir mimber yaptırayım buraya. O okusun şeyde kudbele. Hem cemaat görürler, daha da okula bu şekilde. Daha sonra peki buyur. razı bir oldu. O köle, baran koydu mu birkaç üç basamaklı bir oturma yeri yapmış. Üç kenen basam oturma yeri yaptı. Oraya bir yanına böyle korkulu yaptı, bas yaptı. Bu Cuma yetiştirildi Cuma'ya kadar. O cuma Peygamberimiz kubbe için oraya çıktıştın tabii. Üçlü basma çıktı, ayağa kubbe başladı, alçamızı teri. Ama hurma kötü başladı inlemeye, hurma kötü mu deriler? Adı uzun da göremiyorum adı şerifleri. Hurma kötü başladı inilti, inlemeye böyle. Uzurab çeken. Böyle sahabeler birkaç yıl antropa inlemesine böyle. Tabi herkes bu sesten bir şey çıkarıyorlar. Fakat sesli ağlar gibi sesini yükseltiyor. Uhuruna kötü kuruluna kötü inliyor bu şekilde böylece. Herkese bakışlılar. Bir de hutbeden okuduğu yerden kötü geldi sıvazladı kötü böylece. Dur bir bari de bu şekilde. Ondan sonra yavaşça sustum bu böyle her varlığın her varlığında bir duygusu var kendine göre muhtemelen her varlığın bir duygusu var böylece bu meşidin özelliği saati meşidi enfis Bu görsem adetleri benim bu meştekinin maskarası diğer meşerden bin katı eftaldir. Meşkara mağarış. Yani orada kılınan bir rekat bin rekata bedel başarılı. Bin rekata bedel. İki rekat, iki bine bedel. Her ibademine girmeyeceğim. Orada Medine'nin birkaç kutsal yerine inşallah bakalım Medine emrine vereyim. Medine'nin her yeri kutsal muhtemelde. Her taraf böyle. Dağları, taşları, suları, esen esenyeli, her şeyi, her şey, şey Medine'nin kutsal. Hazreti Sekul Arsama dediler, Medine'nin tozu şifadır. Bu Medine şifa. Bu Medine şifa. Medine'nin tozu bir medine şifa Tozu. Yani bir rüzgar olsa, bir toz falan Medine'de, bir şey olsa onlar sakın olma gerekiyor aslında. Hasadi, bak Medine'nin tuzlu şifa. Guvarlı Medine şifa hürmetler. Bir gün Medine Münevvere'de bir ara sokağa girdim, yalnızım. Bir belediye işçisi, temizlik işçisi sokağı süpürüyor. Süpürken de süpürgeyle toz şifaya çıkmış. Bana karşı denedir, gelme gelme çok toz vardı bana. Ben abisi okudum hala, meydin yanı toz to, to, şifa dersem böylece, bana sarıldı muhtemelen var bana. Ölmüşsü adama teylesin, bana sarıldı muhtemelen var bana. Meydin yanı tozlu şifa muhtemelen bana. Medine'ye giden bir insan ellerine geldiği kadar oraya dışarıya yemesi gerek orada. Değil bazı soruyorlar böyle. Medine buradayı esmer derim. Değil orada. Biraz o Amerika'dan geliyor oraya. Medine'ye giden orada esmer. Ki kreşifli yaparlar. esler. Onu yemeli. Medine dışı bunlar. Medine'de her şey dışarı. Hız kış serisi olmaz orada lanaflası olmaz arada, kış şerisi olmaz arada. Başka her sebze, her meyve olur var böyle. Nut kiraz ağrıçta bile. Her şey olur mu? Oraya giden kişi, oradaki yemesi gerekiyor. Yumurta mesela, Medine yumurtaları küçük olur. Küçük olur böyle şey. Dışarıdan yumurta gelir, ithalmalarıyla iri büyük onları. Bunu alınma gerekiyor böyle. Medine yumurtası, Medine sütü, Medine peyniri, Medine ekmeğini, Medine hurmasını Medine su içme gerekiyor, kahve salmak gerekiyor ki insan Medine bir şey alabilsin. Alabilsin böyle. Yani o da her şeyi götür. Git oraya da efendim her şeyin iyisi alayım da olmaz. Medine'nin her şeyi tuz toprağı. Ve Peygamber'in ilk şefatı Medine halkı olacak. Evvel men eş ve min ümmeti ehlü i Medine buna bakıyorum. Evvel emmen eş ve min ümmeti ehlü Medine. Hadis-i Ebuhari'de böyle. Mühendisem Hazretleri ilk şefatı mahşerde Medine halkı olacak. Medine halkı, ilk şefatı. İlk günlüsü üfürülünce Peygamber'e tabi Evvela ilk olarak yerinde de Peygamber'in kardeşlerine yer alacak. İlk olarak böyle. İlk olarak böyle. Cebrah-ı Selam'ın karşısında başında Peygamber'e Selam'a kalk oturacak. Sur üfürülüyor. Bakacak, cebrah görecek. cebrah ne oluyor? Yerde yok, saklanıyor. Böyle depreye benzemiyor abi. Sur bu. Evrensel bir sarsıntı, evrensel. Bir bölge bir şehir, kasaba değil. Böyle. Evrensel sarsıntı, gürültü, ses muazzam. Ne oluyor kardeşim? Ya Muhammed, işte bugün kabriden kalkıp döndü, başlıyor Sami'ye. Ümmetim nerede? Kimisi kalkmadı abi böyle. Derken Hazır Bekir kalkacak mı? Yan başına mezarlarda. Hazır Bekir kalkacak. Oradan gidecekler, Zeynep Bakır'ı evvel gidecekler. Onları alıp başlayacak mı? İyi bir şey var Peygamberiz Medine halkına. Bu işi buraya Peygamberiz kime eline gelirse orada ölmek orada ölünsün. Beni öldürmeye verme. Yani orada ölen acıma gider, sinme gerekli. Keşke asıl beşer beş orada inşallah. Böyle. Medine her tarafı kutsal. Her tarafı, otu, her şey kutsal da. Ama her şeyin bir özü var ya. En kutsal yer nedir? Bugün günümüzde Peygamber'in bulunduğu Kabe-i Şerif'i buldu yapmışlar. Hücey-i Saadet, hücey Saadet. Ya yani mutlu hüce o da ananabilir böylece. Ta ki ne gelirler? Ravza-i Mutahhara. Ravza-i Mutahhara nedir o? Bu Peygamber'in mevcid. Bu nedir? Ravza-i Mutahhara beyleri. Bir daha minber. Şeyh'in minberi. Osmanlı yaptı mimber. bu Hazretleri onu gönderir. İstanbul'dan gönderir muhtemelen. Bugünkü o minber oy gönderdi böyle. İstanbul'dan böyle. İstanbul'da bu minberi mermerde her şey yapıldı. Tıraşlarımız her şey yapıldı. Ondan da develerle ustalarla beraber beni gönderdi. Bunları hazır İstanbul'dan gönderdi. Oraya yerleştirildi. Erhan Osmanlılar eseri oradaki minber, şu andaki minber. Şimdi kişiye önde Kıbrı'yı verince mührab var. Üç mührab var Meden-i Bir razı mutlu hara eder. Bir razı, Peygamber'in namazı kırmızı yer. Orası muhtemelen. Tabi bu mescid yetmedi için sürekli geniş etildi. Peygamber'in zaten buyurdu, eğer benim mescidim sana kadar ulaşsa yani mescidim buraya. Sana kadar girse yemin baş yeri başlıyor. Hatta Peygamber zamanında bir genişledildi Hayber'den sonra. 70 ise 100 lira çıkarıldı. Haseme'ye genişletti. Hasem'e çok genişletti. Ön da bilasa. Şimdi bakın muhtemelenler razı-ı muttahare. Peygamber'in yaptığı meşgit nasıl böyle? Meşgit devre beyazlar böyle. Devre beyazdır böylece. Büyük konuda şey. İnşallah konur oraya böyle. İlginçleri böylece. Osman'ın yaptığı yerin renkleri kahverengi gibi böyle. Osman'ın yaptığı başka, Selçuk'un yaptığı başka böyle. O renklerin renkleri farklı böyle. Renklerin renkleri farklı böyle. Farklı renkleri. Yani yapılan döneme göre renkler farklıdır böyle. Günümü tabii çok şey, günü işleyip günümü tabii. Şimdi kişi önlük köbüleri verince üç, küp, üç tane mührabah demiştim. Giri i mutarede. Önde sağında kapı var, kapı var. Mümber sağında kalıyor. Önü kible verince sol taraf Peygamberimizin mübarek kabrin bulunduğu yer. Bulduğu yer. Orası Peygamberimizin Ali Hamdülillah'ın yaşadığı oda. Az Ayşe ailemizle beraber işte oda bu Tek oda. Ev tek oda. Bak tek oda. Allah Resulü kişi, beraber yaşıyor orada. Evi tek, odada, tek oda. Küçük oda böyle. Ne odada vardı? Yerde bir hasır vardı. Yerde hasır vardı. Yerde böyle. Bir de önünü bölünce kribbeye doğru sağ köşede köşe tarafında ...senizden yaptığı divan vardı, divan. Nasıl divan? Kurma ağaçları yontulmuş, böyle keresle falan değil, tahta falan değil böyle. Cila yok, zumpa yok muhtemelen, plan yok böylece. Kurma ağaçları böyle biraz yontuluyor, kırılmış. Bunda birbirine bağlı bir inzülüyle bağlı, lifle bağlı, lif. Kurma ifi derler böyle. Kurma lifi, lifi böyle. Bunları üç beşmeğe getirirler mi, ip olur böyle. Kulun lifiyle bağlanmış bu dertle birbirine bağlanmış ağaçlar. Orada bir divan vardı böyle. Üzerinde yatak vardı. Yatak yüzü deri ama deri böyle. Kumaş yoktu burada böyle. İç hurma böyle. Sert tabi böyle. Gitsin. Odada yerde bir hasır. Bir divan. Üzerine Bir bir, bir raf vardı ya böyle. İki tane böyle kadar çakılmış. Üzerine bir tahta koymuş, üzerine iyice kurumuza koyabilme. Orada Begam Arslan orada yaşadı muhterme, Ayşe Valimize beraber orada yaşadı. Orada imaat Peygamber. o divan üzerinde, divan üzerinde imaatte kavreden. Hatta Ayşe Valimize göğsüne koymuştu başını. Ne yazdığıne son anda başını Ayşe Valimize göğsüne koymuştu. Görsün orada aşağıdaki kardeşi Abdurrahman işe girdi, elle misvak, ağzına şahide böyle. Yani onlar hep misvaklı oradı böyle böyle. Peygamberimiz de onu misana batır karşıdan böyle. Alpler konuşamıyor da abi onu son anlamda Peygamberle. böyle. aşağıdaki biz, yarış Allah, ister misin misvak? İsterim böyle. Verdi misfağa, fakat misfağa seddi peygamber ağzını böyle. Ayşe'nin ağzına aldı misva, Ağzından bana şey ne gibi bir Onu peygamber de verdi. Ve baştan bunda övünü muhteremden, Allah şükür diyor, benim tükrünün, resim tükrünün birleştir diyor. Sonra da böyle bir şey yaptı. Buyuruyor. Peygamber ağzını Ayşe'nin misfağında böyle şey. Peygamber o divan üstüne vefat etti. O üstüne yıkandı. Yeter kaldı, onu yıkandı. namazı orada kullandı. Orada da kılınamadı Oraya defin olma böyle. Yani defin yeri, düğün olduğu yer. Tabii düğün oldu oradan. O odanın e, sağ üst köşesinde, kenarına, oraya Peygamber'in kalbi kazıldı. Hatta gece yarısından sonra ancak böyle ama. Gece yarısından sonra muhtemelenler. Bu konuyu basamın işler tamam asayım inşallah. Oraya Dehnalı Şimdi Medine'nin en mübarek yeri, en kutsal yeri Hüce-i Saadet. Yani bulunduğu yer, karın bulunduğu yer böyle. Onun da en kutsal yeri, Peygamber'in beline dokunan toprak maddeleri. Yani Peygamber'in dokunan toprak maddeleri. Cennetten, araçtan daha kıymetli toprak maddeleri. Peygamberler çürümüyor muhtemelen böyle. Aynen duruyor böyle. Kefen bir şey peygamberler. Şimdi bir kimse peygamberimize buradan yani medyenin dışından bir yerden peygamberimiz harçları getirirse bir melek onu peygamberimiz ulaştırıyor. Daha bir melek var. Peygamberimiz boşluğunda orada melek. Nasıl uyduşu ne oluyor hemen nakrevi yerden mesela böyle uyudu aracı gibi böylece. Beyler ona böyle güç vermiş. Hemen tebliğ ediyor. Yarışıyla Allah işte Çin'den, Yemen'den, Şam'dan, Irak'tan, İstanbul'dan, Türkiye'den, Adapazarı'ndan, Bursa'dan filan filan oldu, filan kızı filan. Sonra bir şey getiriyor, beliriyor, okuyor. Peygamber ona hani bir mukabele var peygamber geri geliyor. Ancak bir kimse eğer ben müjzinin huzurunda, sarşı geçerse, onun aracısız peygamber işleyeceğini müddet emerler. Aracısız geleceğe. Aracı. Tabi Medine'de Alplerde zaten peygamberler çıkmadı müddet emerler. Şu anda biz onu gözle göremiyoruz ama biz şey görüyor müddet emerler. Görüyor müddet emerler. Eli sahipleri, yani kalp günün açık olanlar. Yeri kişir sahipleri, e, onlar Resulullah gibi görüyorlar dedi. gibi böyle, alıyorlar böyle, oturuyor da, oturuyor öyle görüyorlar bu Hatta bazı evlülaha pekamiz musavvet eline böyle, eline böyle eline bağır, bile, bu terimler, eline musavveti bazı evlülaha belirlediği. tabi da tabii Resulullah orada çünkü edeb işlemişler mutlaka böyle. Edeb böyle. Yani nasıl bir şey mezarı, etrafındaki yapıları, yazılara bakmak değil mutlaka böyle. Gününde Resulullah sevgisi olması gerekiyorlar mutlaka. böyle terbiye ile hatta Medeni'ye yaklaşırken yolda çok çok ne gerekiyor? Sabah-ı şerife sabat-ı şerife muhtemelinde. Böke derken lebbe giderken hep sabat-ı şerife. Allah'ın ben yani Bunu okuma gerekiyor orada. Tabi bilinçli olma gerekiyor. Peygamber bu bir duadır Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimizi böyle hayalen bir hatına getirme. Peygamber temiş gibi. Cede gider gibi. Böyle edeb terbiyeyle, terbiye ile, başında olarak ve sağa sağa bakılmadan sıra toplu değil de böyle kişi mühür tek olarak kendisi kişi daha zevkli fizli olur böyle. Yani hep ben Allah mesajlı isterim, eyvüresi, yollah, bağırma, çarlakla bir şey olmaz oldu bu şekilde. Fazla yaklaşmadan oldu olduğu yerlere işe atar böyle. Bu arada o işe atar bugün Peygamber'in göğüs hizası böyle. En aşağı birkaç adım geride, yani el bağlandı. Dikir orada. Tabi kişinin arkası kıbleye geliyor orada mecbure Resulullah yüzünü döndüğü için. Yani bu şekilde Peygamber de yavaşça bir hareket Peygamber diyor böyle yavaşça getiriyor oradan. Peygamber Aleyhisselatü Vüle böyle görü gibi hayalen ebe eder. Bir de bir ah çekmekte gerekiyor orada ya Resulullah. Senin zamanla erişemedik. Sana sahibi olamadık böyle. Senin yolunda can veremedik diye böyle bir ah çekerek orada öyle yapanlar çok mutlaka bu şekilde böylece yani ah o demir işemedim diye böyle. Şimdi öğretmenim sağaçı getir peygamberimize sonra bir adım sağ atılır Hazır Bekir, bir adım sol atılır Üçü bir adamın Medine'nin mezarlığı vardı. Mezarlığı. Cennet'in bakı dönüyor böyle. Cennet'in bakı dönüyor. Medine mezarlığı. Yani 60'lı yıllarında orada olduğu zamanlar hep uzaktan şehit olan mezarlık. Şimdi falan artık. Medine be. mezarlığı böyle. Beşik'in doğusuna geliyor orada. Mezarlık. Dünyanın en kutsal mezarı en kutsal. En aşağı on bin sahabe orada. On bin sahabe, sahabe. Peygamberimizin amcası, Peygamberimizin üst annesi, Peygamberimizin oğlu İbrahim'i, kızı Fatıma, Rukiye, Ümmü Gülüsü'nün böyle, Hazır Aslan Peygamber'in torununu, Tabe'in, Tebe Tabe'in, Eylülullah, Salihullah insanlar gerçekten dünya cenneti der, der, der. o kabristan böyle. Dıştan bakınca öyle viran görünür böyle. Bir kara görünüşten görünür dıştan bakınca. Öyle süsü püsü mezal yok orada böyle. Der, Derberler şunlar bunlar süsü püsü böyle der. Ama işin nur muzul böyle. Düşünün ki on bin sahabe, on bin sahabe. Her biri maleri güneş böyle, nur saçıyorlar. O kadar tabir evliyorlar, İmam Ali Hazretleri böyle hep Allah dostları, Allah şefi kolları oradadır. Ne mutlu oraya nasip olana defne, ne mutlu mutana böyle. Yani insan dünya tek emeli bu olması gerekiyor aslında böyle. Oraya defne olmak mutludur böyle. Öyle mübarek olarak diğer orası. Tezgah Manisam Hazretleri edince ilk orada ölen sahabe Osman bin Bozun diye zat oldu sahabe. Osman bin Bozun olan satire böyle. İlk bu merhulü böyle. Bedir harbi zamanda hastalandı. Çok böyle böyle hanımefendi tipinde yani böyle. Edepli, terbiyeli, sakin, her şeye karışmayan fakat aşkı yanan böyle. Allah-u Deyyah'ın böyle. Peygamber doyamayan böyle. Mekke'li ikinesi. Hücret geldi oraya. Midine'ye geldi. İlk o bir fayette Medine'de ilk oraya vereceğim. Şimdi derler yarısı yolla ne yapalım, ne bunu gömelim. Tabi Medine'nin mezarı varmış ama hep orada müşrikler yatıştı böyle, böyle. İlk oraya Müslüman bu. Ne yapalım? Bir Aleyhisselam Hazretleri benim bir dolaşıyan bakan bir şey medeneye Dolaştı. Bir yer vardı adı baklığı Garkat. Garkat bir ağaçtır. Bodur bir ağaç. Dikenli böyle bir şey yaramadı böyle. Her tarafı kapsayan. Orası da beğendi peygamberle. Orası da yapalım. Bu üzerine Al Alman Mehmet yıkandı. Artık kefen önce dedi Ya Resulallah hazırladık. Osman'ı bakın Peygamber Aleyhisselam'ı geldi. Geldi. Açtı yüzünü. Alman öptü. Öptü böyle. Öptü ki aldığından devremin gözüne yaş geldi. Yaş geldi. Bir damla yaşta o Cenab-ı Zahir Osman'ın göç çukuruna damladı. Bir, göç damladı. Bir, bir damlası da böyle. Tam göç çukur. Yanarna damlıyor. Başka altta onlar. Bir damla da göç gözlerinde orada kaldı. Bunun üzerine ne yaptı oradakiler? Aman bu yaş akmasın, kaybolmasın diye dökülmesin diye çok dikkat ederler böyle. Ya yani Peygamberimizin gözden çıkan bir yaş ile mesela gömülsün böyle, böyle. Bu şekilde. Diyanet'te o baki denen sağdan göre oraya götürüldü. Peygamber böyle başta bulundu. Oraya mesela gömüldü. Beygam iki taş koydu iki taraf baş ayı kopuyor böyle benim kardeşim gerek dede kardeşim de, diyor ona neden legam, dedi. Benim, siz kardeştiniz Beygam dedim evet siz kardeşleriz o böyle sonra ikinci görünince nereye gömülmüştse yanı başına derken sonra ağaçordan kesildi Cihan'da baki adı verildi bu teremler oranda başlı Osman Halime Osman Hazreti. böyle yani Halife Osman birin damadı. Yani girince en başta gördüm muhteremler. Onun yanı başında hasta Halime, benim sus annesi. Hasta annesi o da adı Fatıma. E i̇kinci annem dedi Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin. Yani her karış toplağında Cennet-i Bakya'nın, Medeni Mezarlığı'nın her üzerinde nice cevherler var muhteremler. Bu Aleyhisselam Hazretleri bu mezardan bu mezardan Maaşya günü kalkacak 70 bin kişi, 70 bin kişi kalkacak. Bunların her günü çok sayıda 70 bin'e hiç maaşya oramadan, hesapça gelmeden bir cehennem çektiğimizlerle. 70 bin kişi, 70 bin kişi okmeden kalkacak, hiç maaşya oramadan, terlemeden, bunalmadan, söğüş çekilmeden. ...mizanlar günahsı yapıp tartılmadan... ...kim şey bunlara böyle... ...tartılmadan direkt zorunda oraya... uçuyor öndek çıkmadan böyle. 70 bin kişi bunlar. Buna her birinde de... ...şahakkabı bunlar böyle. Her birinde de böyle. İşte böyle bir yer Medine mezarlığı muhtemelen böyle. Tabi ne mutlu... ...oyarlısı bulanlara muhtemelen böyle. Öyle insan da var ki... ...Medine yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor... Sonunda bir çıkıyor, başı da ölüyor. O da var bu dağlere böyle. Bu dağ, bu şehitlere. Bütün Peygamber bu sever, biz onu severiz. Bakın dağlara. Bu biz, biz onu severiz. Bu dağ mı? Dağlara mı ya? Dağlar. Ya dağlarda. Peygamberimiz de Nur Dağı'nda Peygamber, Dağı geldi. Peygamberimiz Sevil Dağı'nda mağaraya kapandı. Musa'dan Tur Dağı'nda peygamberlik verdi muhtemelerden. Evlerin çoğu hep tepelerde böyle, tepelerde baktı. Dağlar, ilahi sır, böyle. ilahi sırı saklayarım. Ve su depoları aynı zamanda bunlar. Böyle. Su depoları. Dağların da bir bilinci var. Dağların da böyle. O bir sürüdür böyle. Onu evliyollah bir yorum tabii. Onların zikirleri dağların. Zikirleri. Bir de Uğur şehitleri başında Uğur'da. Kuzeyine kalıyor Medine'nin. Aşağı yukarı. Yavaş gitsen bir saat yaya böyle. Bir saat yaya yani Mümkünse oraya yürü gitmeli. Bu yani yürüyen insan yürümedi oraya Allah'ın üstü yürü bir türlü savaşa var ya Allah'ın üstü. Resulullah yürü bir türlü savaşa etmeye Oraya giderken yürü beraberle. böyle böyle. Uğur'da. Uğur şehitlere böyle. eteklerinde savaş oldu Mekke müşrikleriyle. O 70 şehit ödü böyle. Hazreti Hamza hazır böyle. Hazreti Musa bin Umeyr. Medine halkı tebliğ eden böyle. Abla bin Cahş. Hazamların yeğeni oluyor. Beğenemle Halas'a oldu. Peygamberimiz'e mutlu oldu böyle. Bin Cahş böyle. Önde iki mezar var böyle. Hazam ve Hazam ve bir mezar oldu. İkisi böyle. Hayır yaptığı yerlerine. Arkada gelen şeyleri. Toplu gömülme mezarları. 70 tane şehit. Böyle de böyle. Her biri tam şehit ama böyle. Her biri tam şehit böylece. Peygamberimiz Aras'a giderdi Uğud'a. Onla peygamber selam verdi ve buradaki sahabelere bunları diyor ediniz, bunlara selam veriniz, ondan selam alıp sizce karşına geliyor mu onlar? Onu ölü değil mi böyle? bunlar böylece. Gerçi çok feci şekilde onlar böyle ölüyor, feri şekilde böyle. Müşteriler kulaklarını kestiler, burnunu kestiler, kalblerini kestiler, gözlerini oda böyle kılıçlarıyla ama beden oldu bunlar böylece. Hani? Mevlana onların hepsine böyle otobüs patırı bölecek. Bir de Kuba Mescidi. Medine'de, çok var tabi de. Bunlar temel bunlar böyle. Kuba Mescidi. Kuba Mescidi. Dördüncü mescid sıralamada birincisi Mekke'deki mescidi haram deniyor. Orada sıralar bire yüz bin. Mescidi haramda. İkincisi Medine Mescidi. Mescid nebi deniyor. Bire bin. Üçüncü de Aksa. Neden bunlar değerli? Bunları yapanlar ya, peygamber yapınlar. Kabe'yi iki peygamber baba oğul İbrahim Aleyhisselat İsmail Aleyhisselat meşride Asayi Davut Aleyhisselam Seymi Aleyhisselam Medine meşride Resulullah yapınlar. Resulullah İlk taşı tebevkülüm İlk taşı kıyım. Bir taş yakıldı azı terbiyeler. Evet on taş ediyor omuzunda. Bak bak Resulullah'a terbiyeler. Evet ona başlıyorlar ya. Peygamber ikinciyen sever ya yani, yani günümüzde insan iki üç taraf şey, bildi mi o Hoca Efendi oturuyor sen, sen kumulama biz yapalım. Ya mutan bak. Ya mutan bak. Bak hocaya falan ya. Allah Resulü ikinciyen hatem bir Enbiya. Peygamber mutan Kazmayla kazdı. toprak taşıdı. Gitti dağların taş omuzuna böyle. Omuzuna böyle taşıydı. Böyle. Gebi taşıdı. Peygamberden böyle. Böyle bir peygamberle böyle. Peygamber'e giderken yürürken sahabı bu buraya akına gelmeyin. Önde gidin de böyle. Akına gelin sevmez peygamberden böyle. Kuba meşgidenin de Dördüncü mescit sıralamada, neden? Onunla temelini peygamberimiz kazdı, o yaptığını temeliler. Temel yaptı, hafif bir duvar öyle böyle, az böyle böyle. Tam bitirilmeler tabii o. Önce bir peygamberimiz Kuba'ya geldi, iclette. O birkaç gün kaldı. Oraya meşit yaptı Peygamber aslında böyle. Hafif bir temel kazı oldu. İlk taşı Peygamber aldı Vesnele-i Şerif'yle, mübarek elleriyle bir taşı koydu. Dedi ki Hazret-i Bekir'e, Ebu Bekir, sana bununla yana bir taş koy. Aldı taşı koydu. Hazret-i Ömer'e buyurdu. Ömer, sen buraya taş koy. koydu sonra diğer ekonomikten sonra. Odan böylece. Belediğin meclisi yapıldı. O arada ilk olarak namaz kılınması cemaatle kılınması vardı. Peygamber, İmam Aleyhisselatları namazı olarak kılınması Tabi günümüzde genişliydi bunlar. Genişlemiş de lazım. İstinak da oldu. Peygamber Esa Mahzretleri genelde cumartesi günlere giderdim, Beşikli e Kuba'ya. Sabah namazını Medine'de kılardı. Çoğu zamana yürüyüp bazen de dereye binerdi Peygamber'de. Yolgün, yani yoldan gelmiştir. Tabi savaştan gelmiş Yaralı oldu, olduğu zaman oluyordu. Zaman geliyordu. Deneye oraya giderdi. Bülalya Samadetleri kimin evinde abdestini alsa temizlense sabah namazını medene kılıp kubeye girse ikiye namaz kılsa bir ömre sevabı almış. Ömre sevabı almış. Ömre sevabı almışlar. Demek ki abdeti elde alacak ama. Abdüze gidecek kişi. Tabi yine yürüyüp gitmek peygamber yürüdüğü için der, bazen bindi ama özür vardı bana. Yorgundu, yaralıydı, bindi bazen. Demek ki insan yürüyebilenler, yani gücü yetenlerin yürüyerek böyle. Yani Mescid'e sabah kılmalı, Medine'de kılmalı. böyle, peygamber savaşı getirerek, Allah'tan zikrederek böyle. Yani konuşmadan hayatı, ömür saniyelerini çok dikkate kodanmıyor. Çok dikkate kodanmıyor. Ömür saniyelerini Ömür kısıtlı böyle. Nefesler sayılı böyle böyle. Her nefesler bir damla ömürden gidiyor. Bir, bir damla böyle. Kişi mesela bir çöle gidiyor ki su yok böyle. imkansız bulamayacak para böyle böyle. Bir kabı var, büyük kabı var. Şimdi su var ama hafif delilmiş, bunu tıkayamıyor, harbi bir damlıyor ilaveleri. Ara bir damlıyor, damlıyor, damlıyor. Kişi bakar değil mi? Eyvah, hadi bakar kişidir. Eyvah, su damlıyor herhalde. Ya uzak daha, daha mesafe var böyle, su kalabilirim. O kalktan her damlayışında kadı osa kadı dese böyle Gidiyorlar böyle böyle. Aslında aslında her damla nefesle nefesle var Her nefesimiz sayu nefesten evimizin bir damlaları bunlar böyle. Her nefes alışverişimizde bir damla gitti böyle seneler böyle böyle. Eleğe gelice kadar böyle bunları boşaltmam gerekiyor. İşte bedenin mülemmeye tabi anlatmak yani hadimiz değil böyle. Hele bir peygamberi anlatmak hadimiz değil böyle. Ne de olsa bir nebze olsun böyle, bir zerre olsun böyle, güneşle bir atom mesafesinde anlaşılışan onları e, peygamber sevgisi olmadan insanın günü uyanamaktadır. Uyanamaz böyle. peygamber sevilmesini seviyoruz. Bak o Mahmut'a evveli. Sevmek alın Ne kadar şeme gerekiyor? Kişi ebeveyninden, herhalden, canından çok şeme gerekiyordu. Gündüz ki Hazreti Ömer, yarası yolla, ben her şeyi çok seviyorum dedi. İle nefis değil beni cembey. Ancak ikliyem ağzından var ya canım. Hazreti Ömer, Ver. Ciddiyim öyle. Bizim yalan konuşmaz. Ya Allah sen bana her şeyden sevgilisin bana. Her şeyden sevgilisin. İlla nefsi beni bey. İlk an önce nefsi var ya Resulallah. Kendini yokluğundan beri. Kendimi tarttı kendimi böyle. Bahtı ki nefsini daha seviyor. Yani baktı buyurdu Ya amir. nefsi ya amir. Ve nefsi ya amar. Örüştense sen fazla tamir olamazsın böyle. Hazreti Muhammed evet dedi ve müminler için yoluna sen çok şey muhtemelen. Yani peygambermeden candan çok şey meğer peygambersiz böyle. Sünnetine sarılmak, sünnetine sarılmak gerekir böyle. Sünneti kuşusama gerekiyor, bilhattan kaşınmak gerekiyor tamam tamam. Kaşınmak gerekiyor. Rabbim inşallah peygamberimize şefaat eylesin muhteremler. Ağabeyim Vahşavunu Sayın Altına haçya verirsin. Yeter Fatiha.